Bilinmeyen Yolculuk M. Nedim Yiğitbaş Kağıdı kalemi eline alınca insan unutuverir her şeyi birden. Söylemek istediklerini ve anlatmak istediklerini samanlıkta iğne arar gibi aramaya başlar. Tıpkı böyle bir durumdayken yazmayı bırakmayıp az da olsa bir şeyler karalayayım dedim. Her insanın kendine göre hedefleri ve beklentileri vardır. Bazen hedeflerimize doğru ilerlerken olumlu sonuçlar doğursa da bu durumun her zaman geçerli olacağını söylemek çoğu zaman imkansız gibi bir hal alır. Olumsuzluklar dün olduğu gibi bugün de vardır ve yarında olacaktır. Bu hayatın ta kendisidir. Her zaman olumlu sonuçlar bekleyemiyor insan. Öyle ya da böyle sonuçların iyi ya da kötü olmasını sağlayan da kişinin kendisi deriyine. Bu bakımdan atılan adımların ne doğru olduğunu bilmeden ve düşünmeden atılacak bir adım olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu yönden vereceğimiz kararları en ince ayrıntısına kadar irdeleyip öylece karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazen hiç düzelmeyeceğine inandığımız zamanlar olmuştur. Ve bunu aşmanın mümkün olmadığını düşünmüşüzdür ve tüm umutlarımıza perde çektiğimiz anlar olmuştur. Halbuki kişi her zaman bir çıkar yolunun olduğunu ve bu şekilde hareket edilmesi gerektiğini düşünmelidir. Yılmak basit insanların kaçış bahanesi olmuştur ve öyle olmaya devam edecektir. En zor sandığımız durumları dahi mutlu ve umutlu hale getirenler de vardır. Doğrusu bu kişiler takdire şayandır. Bu kişilerin uyguladığı sistem en iyisi olsa gerek. Bazılarımız da vardır, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan şeyler için umutlanırlar. Bir bakıma buna hayalperestçe davranma diyoruz. Bu tür kişiler genelde hayal kırıklığına uğrar ve bu kez de hayata karşı umutları ve beklentileri değerlerini yitirir. Her iki olumsuz duruma da düşmemek için olaylara gerçekçi duygularla ve olabilirliği olan şeylerde umutlanmaları ve bu konuda üstlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaları gerekmektedir. Her sözün ve yine her yazının sonu ve gönderildiği yer vardır. Bu yazı da içinde kendine ait bir şeyler bulan herkese gitsin. Sağlıklı, huzurlu ve umutlu nice günlere... Seslendiren Mustafa Bilgin Temmuz 2007